13 Mart Esprili bitip Facebook profilime şu cümleciyi post etmiş. E before, emeği ortadan kaldırdılar. Gerçekte emek yalnızca az sayıda insan için ortadan kalktı. Sanayi işçileri, maske ya da başka bir koruma olmaksızın birbirlerinden yarımşar metre uzaklıkta, her zamanki gibi fabrikaya gitmek zorunda olduklarından isyan halindeler. Çöküş ve sonra uzun tatil. Nasıl çıkacağımızı kim söyleyebilir? ön öngördüğü gibi buradan mükemmel bir tekno-totaliter durumuna çıkabiliriz. Timothy Snyder, Kara Yeryüzü Black Earth kitabında, totaliter rejim için herkesin hayatta kalıp kalmamasının söz konusu olduğu, bu uç olağanüstü halden daha iyi bir koşul olamayacağını anlatıyor. AIDS, fiziksel temasın uzaklaşması ve temas içermeyen iletişim platformlarının ortaya çıkışı için gereken koşulu hazırladı. AIDS olarak adlandırılan psikolojik mutasyon, İnterneti hazırladı. Şimdi de bireylerin sürekli izolasyon halinde olacağı bir hale geçebiliriz ve yeni kuşak öteki beden korkusunu içselleştirebilir. Ancak terör nedir? Terör, hayal edilenin hayal gücünü tümüyle egemenliğe altına aldığı durum. Hayal dünyası, kolektif zihnin fosil enerjisi, deneyimin oraya bıraktığı imgeler, hayal edilenin sınırlanması. Hayal gücü ise yenilenebilir ve ön yargıdan arınmış enerji. Bir ütopya değil ama mümkün olanların yeniden kombinasyonu. Önümüzdeki zamanda bir yol ayrımı var, oradan daha düne kadar düşünülemez olan bir imkanı hayal ederek çıkabiliriz. Bu da gelirin yeniden dağıtılması ve çalışma süresinin azalması. Eşitlik, azla eğitilme, büyüme paradigmasından vazgeçme, toplumsal enerjilerin araştırma, eğitim ve sağlığa yatırılması. Neoliberalizmle halk sağlığından kesintilerle sinirleri aşırı sürmürülmesiyle koşullanan pandemiden nasıl çıkacağımızı bilemeyiz. Kesinlikle büsbütün yalnız saldırgan ve rekabetçi çıkabiliriz. Ama büyük bir kucaklama isteğiyle de çıkabiliriz. dayanışmalı sosyallik temas eşitlik. Virüs hiçbir siyasal vazım doğuramayacağı bir zihinsel sıçramanın koşulunu yaratıyor. Eşitlik yeniden sahnenin ortasında. Onu gelmekte olan zamanın çıkış noktası olarak hayal edelim. Psiko çöküntü günlükleri. Franco Bifo Berardi. Çeviren ve okuyan Serhan Ada.